Değerli dinleyenler merhaba. Cemre Beklentisi programının yeni bir bölümüyle yine birlikteyiz. Başlık, sineye saplanmış hançer, sigara. Soru Küçük görülen bazı günahların toplumda daha fazla yaygınlaşıp önü alınamaz hale gelmesi gibi... Sigarada, hükmünde tereddütler görüldüğü için içki ve uyuşturucu türünden zararlı alışkanlıklara nispeten toplumumuzda çok daha yaygın. Selef ulemasının sigara hakkında haram fetvası vermemesinin sebepleri neler olabilir? Şu anki ilmi neticeler ışığında sigara meselesinin tahlidini lütfeder misiniz? Cevap Her şeyden önce Sigara gibi kesinlikle küçük görülemeyecek Zararlı, çirkin Bunu ıstılahtaki Kubh karşılığı kullanıyorum İnsanın rengini sarartan Hatta zamanla karartan bir alışkanlığın Hiçbir insana Hele hele Prensip ve irade insanı olması gereken bir mümine asla yakışmadığını, yakışmayacağını ifade etmeliyim. Çünkü mümin hayatını denge ve ölçü içerisinde sürdüren insan demektir. Bu sebeple o bağımlılık ve triyakilik oluşturabilecek her türlü alışkanlık ve ihtiyattan mutlaka uzak durur. Durur ...ve hürriyetini asla bu tür zincirlerle kayıt altına almaz. Çünkü alışkanlıkların ağına düşen bir insan, içinde bulunduğu şartlar azıcık değiştiğinde ki bu her zaman mukadderdir, hayatın çok hafif yüklerini bile kaldıramaz hale gelir ve adeta mahvolmuş, eli kolu bağlanmış, hiçbir şey yapamaz duruma düşmüş gibi bir hadet ruhiye içine girer. Halbuki inanmış bir insan, lüzumsuz yere kendisini bir kısım alışkanlıkların içine salmaz, geniş dünyasını daraltmaz ve kendi kendine tuzak kurmaz. Aksine o her zaman ve her türlü şart altında insan olmanın gereğini, Allah'a olan kulluk borcunu ifa edecek şekilde hayatını tanzim eder. Zehirli Hançerin Tarihçesi Bizim tarihimiz itibariyle sigaranın Osmanlı toplumu içine ne zaman girdiğini tam olarak bilemiyorum. Fakat 4. Murat Cennet Mekan bu konuda zecri bir kısım tedbirlere başvurduğu ve sigara içen insanları cezalandırdığına göre demek ki daha 17. asırda sigara yaygınca kullanılmaktaydı. Zannediyorum o devirdeki batılı devletler sigaranın zararlarını anlayıp fark ettiklerinde onun doğuda yaygınlaşması için bir kısım gayret ve faaliyetlerin içine girdiler. İhtimal Cennet Mekan Sultan 4. Murad'ın meselenin bu ölçüde üzerine gitme sebebi de onun gibi bir dahinin Batı dünyasının bu gizli emellerine sezmiş olmasıydı. İşin arkasındaki saik her ne olursa olsun denilebilir ki dünya tarihinde tütün mamullerinin yasaklanması istikametinde kanun koyan ilk devlet adamı Sultan 4. Murat'tır. Ayrıca onun gibi İslami ölçülere milimi milimine riayet etme kararlılığında olan bir Allah dostunun Böyle bir yasak uygulamasında, devrindeki fakihlerden en azından bazılarının konuyla alakalı fetvalarını arkasına almış olduğu kanaatindeyim. Zararlarının bilinmediği dönemler ve sigaranın keraheti. Meseleye böyle bir giriş yaptıktan sonra tekrar sorunuza dönebiliriz. Sigaranın hükmüyle alakalı olarak Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde sarih bir nassın bulunmaması tabiiydir. Zira Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın yaşamış olduğu dönemde insanlar tütün ve tütün ürünlerini kullanmıyorlardı. Dolayısıyla konuyla ilgili sarih hükmün Kur'an ve sünnet dışındaki delillerde aranması, özellikle de müteahhirun dediğimiz son dönem fıkıhçılarının iştihatlarına bakılması gerekmektedir. İşte bahsedilen bu iştihatlara baktığımızda, sigaranın tahrimen mekruh olduğunu söyleyenler olduğu gibi, mübah olduğu istikametinde görüş serdedenlerin de bulunduğunu görüyoruz. Kanaatimce sigaranın mübah olduğuna dair fikir ortaya koyan alimler o günkü şartlar altında, onun değişik pek çok zararı hakkında malumat sahibi değillerdi. İhtimal onu çay ya da kahve gibi mahsuru olmayan meşru bir şey zannediyorlardı. Kur'an ve sünnette konuyla alakalı sarih bir şekilde yasaklayıcı bir ayet ya da hadis olmadığını da ifade ederek, Eşyada asl olan ibahadır prensibinden hareket etmiş ve neticede kendi dönemleri itibariyle sigaranın ne kadar zararlı bir alışkanlık olduğunu bilmedikleri, bilemedikleri için bu istikamette bir kanaat izhar etmişlerdir. Halbuki bugün sigaranın binlerce zehir ihtiva ettiği, insan sağlığı üzerinde çok büyük tahribatlara sebebiyet verdiği, bütün açıklığıyla anlaşılmıştır. Bundan dolayı çok rahatlıkla diyebiliriz ki şayet geçmişte sigaraya mübah diyen o alimler Sigaranın bugün bilinen o dehşet verici zararlarına muttali olsalardı aynı hükmü vermezlerdi. Fakihlerden diğer bazıları da sigaraya haram diyebilmek için yeteri kadar delil olmadığını düşünmüş. Dolayısıyla haramlığının şüpheli olduğunu söyleyerek, mekruh olduğu kanaatine varmışlardır. Yine bunlar, sigaranın kokusundaki keraheti, hadis-i şerifte zikredilen soğan, sarımsak ve pırasanın kokusundaki keraheti kıyas ederek, onun da mekruh edilmesi gerektiğini söylemişlerdir. Malum olduğu üzere, Allah Resulü Aleyhi Ekmelü Tehaya bir hadis-i şeriflerinde, Men <mâ> akala basale ve thuma ve karratha fe la yakrabanna masjidana fe innal malaikati tata'azza minhu benu Her kim soğan, sarımsak ve prasa yerse onların kokusu gidinceye kadar mescidimize yaklaşmasın ''Zira melekler de insanların rahatsız olduğu şeylerden rahatsız olurlar.'' buyurmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tertemiz fıtratıyla, biraz da umum temiz fıtratlar adına bu nahoş kokulu şeyleri yiyenlerin, koku gidene kadar mescide gelmemelerini emretmiştir. Zira bu kokular çevredeki insanları bazen öyle rahatsız eder ki, insanın içini bile bulandırabilir. Sigaradan kaynaklanan koku da böyledir. Belki daha da kötüdür. Belki siz de yaşamışsınızdır. Muhatap olup yüz yüze konuştuğunuz kimse böyle bir durumdaysa, kimi zaman dayanamaz hale gelir ve yüzünüzü başka tarafa çevirmek mecburiyetinde kalırsınız. Halbuki hiç kimsenin bir başkasına bu şekilde rahatsızlık vermeye, insanlara, melek misal mü'minlere ve meleklere eziyet etmeye hakkı yoktur. Eğer meleklerin bulunduğunuz ortamları şereflendirmesini istiyor, onların size enis ve celis olmalarını arzu ediyorsanız, o zaman bulunduğunuz atmosferi temiz ve nezih tutmanız gerekir. Her an camiye gidebilecek ölçüde temiz ve nezih olmalı maddi manevi yapınız. Aksi durum bir ihmal, saygısızlık ve hatta açık bir hak ihlalidir. Her haksızlığın bir zulüm olduğu ve zulmün her çeşidinin de dinimiz tarafından yasaklandığı da hiçbir zaman unutulmamalıdır. Bu hususta görüş ortaya koyan İslam alimlerinden bazıları da sigara kullanmanın tahrimen mekruh olduğunu söylemiş, fakat usulü fıkha aşina olanların bileceği üzere bununla haram olduğunu kastetmişlerdir. Bu durum onların usulde gözettikleri bir prensipten kaynaklanmaktadır. Şöyle ki onlar kıyasa göre haram olan fakat Kur'an-ı ve Sünnet-i Sahih'ada açıkça haram olduğu belirtilmeyen hususlarda haram yerine tahrîmen mekruh ifadesini kullanmanın daha münasip olacağını düşünmüşlerdir. Netice itibariyle denilebilir ki, onlar bu ifadeleriyle sigaranın haram olduğuna hükmetmiş olmaktadırlar. Ayrıca hükmü mekruh olan bir fiil, ısrarla işlenmeye devam edilirse haram hükmünü alır. Kaidesinden hareketle, Sigara kullanmanın katiyen tecviz edilemeyeceğini söyleyen alimler de vardır. Bu kaide daha önce de değişik vesilelerle ifade edilen, ısrarla devam edilen küçük günahlar büyük günah sayılır prensibini hatırlatmaktadır. Evet değerli dinleyen.